Dana İmam Rabbani Kadı sallahu sırdaus samedani Buyurdu ki İslamiyetin şeriatin bir dış cephesi vardır bir iç cephesi vardır yani sureti vardır hakikati vardır. Kainatta da gördüğümüz gibi birçok şeyin, gelim misal bir karpuzun kapuğu vardır içi vardır, bir cevizin kapuğu vardır içi vardır. Ne temsil ve ne temsil.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 Surette kalan alimler, surette ilim sahibi olanlar ulema-i sahil diye adlandırılıyor. Bir de bir kesim ulema var. Bunlara ulema-i rasibun diyorlar. Ayet-i kerimenin ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinin ötesini ötesini ötesini araştıran peki oralara uzanan alimler bunlar. Bu ee, ayet-i kerimelerin ve hadisi şeriflerin özü, özü, Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler var. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde müteşabih hadid-i şerifler var. Onlarla alakalı, onlarla alakalı ilimler. Yani manası, herkese açık olmayan, manası çok deli olan, zatların ilgi sahasına giren ayetler bunlar. Resul-i Ekrem sünnetleri, yani alimler buralarda bayağı yorulmuşlar, bayağı beyinlerini ee, patlatmışlar. Cenab-ı Hakk'ın böyle birden fazla manaya ihtimali olan şu ayette veya Resul-i şu hadisi şerifinde ne demek istiyor noktasında çok emek sarf ettiler. Bunlar tabi ise, yani okyanuslarda güzel insanlar bunlar. Ulema-i ise, bir yerde diyelim ki işte denizin kenarında ee, deril olmayan su ee, yerlerde güzel insanlar. Bunlar ise okyanuslarda yüzecek kadar peki ee, Allah Celle Pillalı müteşabih ayetlerinde, Ekrem'in müteşabih birden fazla taşıyan hadislerinde üstat olan zatlar edil sultanı. ''Vel muhkemâtu'' Sultan buyuruyor ki ''Vel Manası herkes tarafından bilinebilecek kadar açık ve net olan Allah'ın ayetleri, Peygamber Efendimiz'in hadis-i Diyelim ki Cenab-ı Hak ne buyurdu? ''Ebiniz sola, namazınızı dost doğru kılın, nuat-i namazlarınızı çekerlerinizi verin.'' Bunun bağınasını herkes anlar, peki ne demek istediği ve Allah'ın muradının ne olduğunu, buradan herkes anlar. Bu türlü ayetlere, hadislere muhkem ayet var istiyoruz. Şimdi muhkem ayetler, günle اُمَّ الْكِتَابِينَ Bunlar her ne kadar Kur'an-ı Kerim'in peki temel ayetleri ise de, وَلَكِمْ تَمَرَاتُهُ Ancak bu muhkem ayetlerin neylesi?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 ''Tüva el tekünne vesâ ile li husûlünne ta'icîn'' Bu muhkem ayetler, muhkem ayetler sadece e, Sultan diyor muhkem ayetler bu türlü meyvelerin yani müteşâbih ayetlerin birden fazla anlamı olan gizli gizli manaları, ayetlerin gizli gizli manalarını elde etmeyebilir vesiledir. Yani işin kabuğu var, işin içi var. Kabuğu anlamadan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 Bir mesela bir tane sapı vardır, üzerinde bir çok tanesi vardır, bazı ayetler vardır, görünüşte manası var ey Fakat uğraştığın uğraşıyorsun, bakıyorsun, bir tane değil, zahirde bir tane gözüküyor. Fakat öteye öte elde gittiğin zaman bir sürü mana çıkabiliyor ayet kelimesinden. Ama Allah Celle Celal'ın neyi kastetti? Veya bazı seripte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözden neyi kastettim? Burası zordur zor. Burası zordur zor. Kitabun anzalna ileyke mubarakun liyedebberu liyedebberu ayatihi wa liyetzekka ulul albab. Az ayetleri indiririz Allah Teala. Ayetlerin, diyor, o ayetlerin arkalarında arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka bir sürü manav var diye Cenab-ı Celle Celaluhu. O arka arka manaları bilen alimler, sadece böyle kitap karıştıran, ne bileyim işte, şeriatı surette yaşayan alimler değil. Ya ulema-i rasibun diye sultan, İşin hem görünen tarafını hem de görünmeyen tarafını sevmedecek kadar derin ilim, ilim sahibi olan insanlar. Ümmet-i Muhammed'e emir komuta hatanında ee, yön veren alimin kariyeri de kalitesi ulema-i konulacak. Yani yumurtasından çıkan civciv misali. Bin başladı efendim yani kitap bilimlerine birkaç parça bir şey okuduk ve ondan sonra çıktık Kürtü'ye ahkam kesiyoruz. Yok yok insanların kanısı değildir. Yanlış bir konuşmayla, yanlış bir fetva ile bu insanları pecih e, yok etmek hiçbir insanın karı değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanîz ve Rahimullahü Teâlâ buyuruyor ki, ''Men eb-zab-e-nice'alehullâhu diyor. <gülüyor> <gülüyor> buyuruyor. Be ''Tesbiri tıftıran, bana cezap eden, bana tevkide bir kudu yapan, benim kalbimi kıran insanı Allah Celle Celle'ye müftü yapsın.'' diyor. Niye? Dereceği tespada edemeyecek, Zaten onun mefkuliyeti ve sorumluluğu ona yeter diyor. O yanlış retbaa o kitaplarla işte neyse ama işin derin telafının haberi yok, sadece yüzeyde kalmış, sadece yüzeyde kalmış. Allah onun müftü yapsın diyor. Ve nevi da yanılacak ve ondan sonra bunun hesabını ahiret nasıl verecek diyor. İmam-ı Nebzeb-i der ki, müftü kime derler?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 Bu kırmızı ve peki yiyen de, ben biliyorum, kimse bilmiyor diyebiliyor. Bizim kanunlarımız nasıl doğrulesen? Cemaat! Hz. ibn Abdüselam, Rahimallahu aleyhi ve sellem, sultan Yani çevrinde ulemanın reiciydi. Bu ulemaya râsıkundan olan, Takım ehlullahı, tarikat ilimleriyle uğraşan hem şeriatın suret tarafına hem de yani e, iç tarafını görünmeyen tarafını e, iyi bilen alimlerden yani tarikatta olan zatları tekşemezsin. Sami Şarihane buyuruyor ki bunu aldılar, bu zatı Emun Esen-i Şazeli'ye getirdiler. Şazeliye tarikatının kurucusudur, Sultan Abdülhamidah'ın cennetine kendilerin üncesi dolduğu tarikattır Şazeliye tarikatı. Burada da tergahları vardı son dönemdir İstanbul'da. Ebu Lefenni Şazeliye getirdi. Ebu Lefenni Şazeliye buna bir ayar çekti, ondan sonra bir daha ağzını açmadı. Bir daha ağzını açmadı, Ebu Lefenni Şazeliye böyle az bozgardan değil. İmam-ı Şahrani buyuruyor ki affedersiniz, çok affedersiniz, bakır bir metal üzerine içese, metal altına dönüyor diyoruz. Bunu, bunu anlayabiliyor musun sen? Bu ne iştir bu? Şeramettir mutlaka. Ama bak Allah Celle Celaluhu kimseye vermediği özelliği veriyor. Kime? Ama ulema-i rasibun dediği insanlara. Bizim kaybettiklerimizin içerisinde bir numaralı kayıp. Yerim mesela e, kıymetli nimet bu türde ehrlüllahdır. Bunların bulunması lazım geliyor. Ama buraya gelmek de kolay değil. Buraya gelmek o ulamayı zahir olmaktan geçiyor. Yani kitaplara vakıf olacaksın. Ali'nin zaten Rahimullah teala teşrini sabah namazından sonra saat içerisinde yazardı. Her gün sabah git iki saatinde teşrini yazmakla meşgul olurdu. Birinci ciltte diyor ki, bir insanın müfessir olması için, bir insanın Kur'an-ı Kerim ayetleriyle mana vermesi için on bir ilimi bilmesi lazım diyor. İlk on tanesi, ilk on tanesi tutabilmeyin. Sarp bilecek, navi bilecek, belakar bilecek, şunu bilecek, bunu bilecek, vesaire sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bunlar hepsi ulemayı i zahirin. Bilmiş olduğu ilimler, Kur'an-ı Kerim'in yani herkes tarafından manası anlaşılabilecek olan ayetlerle alakalı ilimler. Ee, Hadis-i diyor ki, on birincisi ise bilmize dündür diyor.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 ve eline kalemi aldın şimdi alamalayın elhamdülillah rabbil âlemin'den başladı Minengin dedi Bennas'tan çıktı ve o tefsiri yazarken bir kitaba da baktı değil. İnsan bir kitap yazıyor, bakar daha ona bakar, buna bakar, şuna bakar, buna bakar diye vs. Yani acaba burada bir mana, yanlışım mı falan gibilerden... Yok! Hiçbir kitaba bakmadan oturmuştur, tessirin başından girmiştir, sonundan çıkmıştır. Yani ulemayı zahir şeye göre, ulemayı i göre aşağılarda kalıyor. Ama onların bulunduğu yer öyle bir aşağı ki, oradan geçmeden de belki şeye geçemiyorsun.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 Kendisine kitabı mizan-ı kübra diye tek bir dört mezhebin fıkhana bakıyor. Ama diyor ki ben bu kitabı yazıncaya kadar diyor 75 tane diyor Hanefi mezhebine dair fıkıh okudum diyor. 90 tane Şafii'den okudum diyor. 60 60 65 tane bir Maliki fıkıh okudum diyor. 45 tane Hanbeli mezhebine ait fıkıh kitabı okudum. Ondan sonra da bu kitabı yazsa ama şimdi ehliyetsizliğimiz öyle bir noktaya geldi ki kabiliyetsizliğimiz öyle bir noktaya geldi ki Yahudiler tahrik Kur'an er. Kevratı tahrip etti, değiştirdi, Hristiyanlar İncil'i tahrip etti, şimdi sözüm bana kitap yazıyor adam, beyefendi veya hanımefendi. 600 sayfalı kitap içinde var 600 tane yanlış. Bir takım radyolarda, efendilerde fetva veren 10 dakika içerisinde 5 tane yanlış konuşuyor adam. 10 dakika içerisinde 5 tane yanlış konuşuyor adam. Bu din, donat dimu. Böyle çek, böyle çek, bunun da rejanı yok mu? Bunun da gibi bir rayi bir usulü vesaire yok mu? Alim, he alim, lahta alimiz ondan sonra. Ama gel, bir yokla bakayım. Nasıl ki yani sarra, e, altınları mihenk taşına vuruyor. Altını kaç ayar olduğunu aha, e, ortaya koya, koyabiliyor. E bizim mihenk taşımız bir göstermiyor. Buradan, buradan Ezher'e, Mısır'daki Ezher'e bir fetva sordular. Kürtaj yapmak caiz mi diye. Hanım hamile çocuğunu aldırıyor, haramdır.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 Olursa bir tek orada Efendim izin veriyorlar Kürtaş'a. Bunun dışında asla ve kaçta, yokluğu kendini sevmeden önce olursa bilmem ne vesaire, Ömer nasıl bilmediği ne kılaması, ya, ya, ya. bu tetvayı buradan Mısır'a soruyorlar. Kahire'ye soruyorlar, Ezzer Medesesine, Üniversitesine soruyorlar. Ezderden gelen cevap şu, Ömer Masih'i ben nam şahıs dünyada yaşadığı müddetçe hiçbir kimse tetva vermeye kabili değildir diyorlar. Bak din hangi adamlar zayıfı duruyor. Ne zaman ki mübarek adam gözlerini yumdu. Ondan sonra bir takım işte e, erken doğumlu dünyaya gelen bazı sözüm bana alim taşlakları Biz de işte anlarız bu işleri biz de biliriz vesaire vesaire vesaire. Bir Kalina Badi Ömer Hilmi Efendi vardı. Sultan Fatih'in yanında yatıyor. Cenazenin çıkmış olduğu kapı avlu kapısından kafanı da sola çevirin orada yatıyorum. Kalina Badi Ömer Hilmi Efendi. Mecellenin yazılmasında rol, rolü olan 16 kişiden 7 şey, kişidir o. Bir mesele tartışma konusu olduğu zaman Ahmet Cevdet Paşa Rahmeti derdi ki, e, hocalarım derdi, bu meseleyi Kamime Vadi Ömer Hilmi Efendi'ye aktaralım. Diğer orada buna alimler derlerdi ki, Ahmet Cevdet, Ahmet Cevdet, yani biz burada ne yani, bostan muyuz işte alimiz vesaire. Derdik ki üstadlar Yani kadri kıymetimizi bilir elhamdülümle. Fakat bu yüzyılın ki bizdeki senelindeki halim bu yüzyılın İmam Azam Ebu Hanifesi Karime Bazi Ömer Gümne orada Lütfen diyor. Bu insanlar yapıyor Fatih Canis'in ön tarafında. Ve İstanbul'da Koca Devlet 600 sene bilme bu şekilde vakıf olan insanlarla bize intikal etti. İmam-ı Sehebi, Teala, Soltan döneminde Mısır'da yetişmiş bir âlimdir. Kitabı var elimizde, tarih İslam diye, 60 ciddi. Resul-i Ekrem s.a.v'den son, kendi zamanına gelince kadar bütün alimleri gücünü Ebu diyor ki, bu adam daha eteğine sanki oturmuş böyle, Peygamber Efendimiz'den kendisine gelinceye kadar 900 yıl içerisinde ne kadar âlim ise hepsini tek tek bu zatı önden geçiriyorlar ve bu adam onlar hakkında not veriyor. Mesela Ahmet Efendi'yi geçiyor, diyor ki, bu adam güvenilir. Bunun ilimine itimat ediyor, harikadan bir alim görüyor, diyor ki o, yo bu para etmez diyor, geç o, Neyse bir şey. Harikadan bir alim getiriyorlar, işte idare eder diyor, başka birisini getiriyorlar, bu sahtekar diyor. Bu şekilde bütün alimlerin tek tek tek tek kritiğini kriptiğin, hem de ezberden hiçbir kitabı atmadan ortaya koyacak kadar gücü olan bir zattı bu. Çünkü bugün e, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bütün dünyadaki şirketlerin takipini yapan bir şey var, firma şey var orada. Sen diyelim işte bir Hollandalı vatandaş olarak Hong Kong'dan diyelim mesela 100 milyon saat alacaksın veya 1 milyon saat getireceksin. Önce gidiyorsun Amerika'ya diyorsun ki ben Hong Kong'da, sen çünkü yan firmasından şurada saat alacağım diyorsun. Önce oradan adam cijine baktırıyorsun. Adam dünyada bütün şirketlerin e, cijini diyorlar ve sana diyorlar ki ve ben de diyorlar. Sonra o firmadan şimdiye kadar beş kere alışveriş yapıldı diyorlar. Üçünde adamlar sözlerini aynı yerine getirdi. İki keresinde mal gidikmeli geldi. veya o işte malı çürük çıktı. veya da sağlam çıktı. Rapor veriyorsun. Ondan sonra o şirketten gidiyorsun mal oluyorsun. Bak üç kuruşkar için tezkiye istiyorsun Teskiye. Bugün mesela diyelim bir, bir memurda başvuruyorsun. yollar bir savcılıktan temiz git, temiz cüzdanı getir Senin hesabı işte sabıkan yok, tertemiz bir insan oldun da belge belge bunun aletini ve tanıklığını ulemaya yapıyor, ulemaya yapıyor, ulemaya yapıyor. Herkesin kapı dinlemiyor ve dinlemiyorlar da. İmam Bukhari diğer Diyar Geziyor Peygamber Efendimiz'in Hadis-i şeriflerini Toplayacak Biz attan çok mükemmel Çok mükemmel bir alim dediler Peygamber Efendimiz'in Hadis-i Şeriflerini çok iyi biliyor Çok iyi riva Tamam. İmam Rabban'in Çuvala Kemikleri dolduruyor. O zaman Kağıt Yoktu Hayvanların Kapısı Kemiklerine Omuz Kemiklerine Yazılıyordu Hatta Sa'di Bicubeyr Rahimullahu Aleyhi Deala Ayakkaplarına Yazıyordu Hadis-i Şerifleri sen şimdi dinlemiyorsun! Uyuyorsun! Hatta şu an yatakta ona bile var! İmam Bukhari buyuruyor, kalktım gittim diyor. Kalktım uzat ve ayakta piş ediyor diyor. Ayakta piş eden alimler bilim alınmaz dedim diyor. Resul Ekkem sünneti nedir? Oturarak iş etmektir. Bu noktada tehavun ve tekatür gösteren bir adamın ilmine itibar edilmez. baskı gitti. Bu da i bu da i bu zaman rahatsızlığına daha sonra gelmedi. Öbür taraftan biz attan bahsettiler bana. Bir gittim baksın, derenin kenarında bir hayvan var. Öbür kenarında o kadın, hayvan geçmişlerine bu tarafına. Hayvanı çağırıyor, çağırıyor, gelmiyor diyor. Kapa diyor işte gel, kocaları gösterdi hayvana. Hayvan diyor atladı, yüzüyor, yüzüyor, geldi bu tarafa geçti diyor tam hayvan diyor, soyunu uzattı, kaptan yiyeceğini yiyecek, adam dedi o alim bitleri artık kapı geri çekiliyor. Bunda ilim alınamaz diyor, lan bu haydi. niye bu Allah'ın mahruk kandırıyor bu sahte Hoca, hani hoca, adamın istedik yani bizli ilmi kariyeri yok Sadece böyle efendim oturur, düğümlerde tamak gelin seyreder gibi hocayı seyreder, ardından da hocanın aleyhine konuşur. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bunların hesabı çok sağ olacak. Şurada iki kelime söylemektene kolay mıydı sen? Şunun maliyetini paraya vursan ya, rakam yetişmiyor, rakam yetişmiyor. Ama şimdi ağzı olan bir o konuşuyor. konuşuyor da konuşuyor konuşmuyor. Sultan Fatih kan, Fatih Camisi'nin etrafındaki medreselerden oday istedir. Ulema dedi ki, ya, olmaz dedi. Bu medreselerde müstakil, teki, şahsa özel oda verilmez dedi. Çünkü bu odalarda oturacak olan insanların ilmi, kariyre olması lazım. İlmi, gücü olması lazım. E sen ise padişasın ama ilim sahibi değilsin. E, ne yapmam lazım dedi. Biz seni geçireceğiz, sınavdan geçireceğiz. Sana değişikliklerden değişik sorular soracak. Becerebilirsen tamam, gel sen de o da bir öğretmen üyesi gibi, diğer işte sahil Moldalar gibi müstakil bir ozan olur dediler. Sultan çalıştı, girdi, sorulan sorulara gereği gibi cevap verdi sen şimdi tamam. sana o da fahti yaparız etmezler. <gülüyor> وَكَعْلَ تُبُلْ كِتَابِ اَلْمُ Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in özü, Kur'an-ı Kerim'in özü müteşabih ayetlerdir. Yani birden fazla manaya ihtimal olan yahut da Allah Celle Celalühü asıl manayı gizlemiş olduğu ayetler var ya, ha, ha bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in özüdür. Yani bizim işte özü mü talep el ve vel muhkemat muhkem ise, manası itibariyle açık olan ayetler ise kışruzalikec rubbi o özün tece kabul la kabesinde de <gülüyor> vel mit müteşabih ayetler Kur'an-ı Kerim'de birden fazla manası olan Allah'ın maksat meramının olduğu ayetler yer yer tespit Esası, esası özü, bir remzü ve bir işareti, yani rumuzla, cizli, birtaki işaretlerle ortaya koyar. وَتَكْشِفُحَنْ وَاَجَكَّةِ تِرْكَ الْمُعَامَلَةِ Peki, ve orada cizli yatan muamele, ijne, peki, onun özünü peydi ne yapar, ortaya koyar. Ulema i̇şte ulema-i râsibun, ulema-i zahiri bitirdik. Yani okuyor, anlıyor, okuyor, anlıyor. Tamam, büyük matam. Ama velerken ee, sonraki ulema-i karşısında onlar çok teşvik kalıyor. Ben ulama i râsibun, ulema-i râsibun ise işte. Allah'ın gizli merakla maksatlarını, Beyler Küsbü ve Lübbi Hem işindeki zayinini hem de peydi işin özünü elde etmiş olan insanlardır. Kim bunlar? Nevlana Halil Bagdadi Kudüsü Fırru Sen al git yukarıya doğru i̇mam Rabbani'ler, Cüreci Bagdadiler vesaire vesaire vesaire o daplar kartalı, Tartalı, Geçenistanlı peydi, Başımızın Dağcı, Şamil Nevlana Halil Bagdadi'nin mürididir. Ee, Şeyh Şahin İlkültisi Sivru buyuruyor ki, bana şeriat ilimlerini, şeriat ilimlerini ve diğer fizik, kimya, matematik, botanik, astronomi vesaire, geometri vesaire bu ilimleri bana Mevdan Akhazi Fahzabi öğretti. Ve İstet Karibullah Eser-i İlkültiye'de olmakta da bir cana hain diyor. İki kanatlı Mevdan'ın dostu. Hem zahiri ilimlerde bir numara hem peki bahtini kalbi ve leddini ilimlerde bir numara, bir numara, bir numara. Növlen acileti Uğur Bey Üstad işlemi sebileceği gene hâle daha öyle. Zamanında anlaşılmayacak kadar hava ilimlerde bir numara, bir numara. Bu memleketin bağrında böyle insanlar yatıyor. Güneci Bağdat'te Kudüs'e sırruuya geldiler. Şeriat'tan bir soru sordular. Güneci Bağdat'im cevap verdi. Dediler ki işte efendim bir cevap verdiniz ama yani bu şöyle bir böyle bir vesaire falan filan. Şu ayet kelimesi onlara budur. <gülüyor> Ve illam fitminu liin ta'atidun. Eğer dedik kelime inanmıyorsan kabulum buradan. Kendisine soru sormayan, soru soranlara kovmuştu. Eğer inanmıyorsanız. Siz, Mevla'nın dost olan insanların peki ayete vermiş olduğum manaya yapalım, çıkın buradan. وَالْوَلَمَا عَرَاسِهُونَ وَالْوَلَمَا عَرَاسِهُونَ جَنَاوْا بَيْنَاكِشْكِ وَالْقِشْكِ وَالْقِشْكِ Hem de bir işin kabuğunu, hem işin özünü toplayan insanlar bunlar. Bakın şimdi Üsküdar'da, Üsküdar'da bir zat vardı bu zamanlar. Felamsız Şeyh derlerdi ona. Hatta sendi de vardır şimdi. Müzab efendi müridiyle beraber yolda giderken bütün millet ayağa kalkıyor. Selami Ali efendi tepkesi var. İşte o tepkenin şehidiydi o. Allah gönü devam edecek. eylesin. Ee, işin zahirini görür, bir de işin arka planını görür. Mevlam ayetlerin zahirini gör, ötesini görür. Aynı özellik, aynı özellik her şeyde doluyor bu. Bir hayvana baksa mesela, hayvanı diğer herkes gibi görüyor ama vizet kimsenin görmediği tarafını görüyor. İnsana baksa mesela, insan herkesin gördüğü gibi ağzını burnunu görüyor, vizet mesela derip arka planı görüyor. Sadece ayetler konusunda bunlar bu kadar üstad değil, yani maddenin ötesini görebiliyor, hatırla mısırı görebiliyor. Selami Ali Efendi müridiyle birlikte yolda giderken, bütün millet sağ ve soltaki millet, yolun kenarında millet ayağa kalkardı. Efendi Hazretleri bize bir selamünaleyküm diyecekse, selamünaleyküm de biz de aleykümselam selamını alacağız diye. Selami Ali Efendi hep önüne bakardı. Hep ayağımın bakardı. Tarikatta adab öyle.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 Mürit efendim bakıyor, ana sokakların kenarları af, eşek, ondan sonra deve, kedi, köpek doldurur. Ne olur, siyretlerine, siyretlerine, bakıyor, yaşantı tarzlarına bakıyor. Yaşantı tarzları hangi hayvanın karakterine uyuyorsa o, o şekilde bir hayvan suretini görüyor tarafımız. Bu sefer işte, e, bağırıyor, çağırıyor heyecanlar, bu ne az diye. Aradan perdeyi kaldırınca mürit gerçek çevreyi görüyor. Bak şimdi müteşah bir ayet, ondan sonra görünürde bir mana var. Fakat yani asıl mana ne? Eylül'de oraya sarkıyor. İnsanları desen gene hakeza öyle. Bu sefer e, cuma vakti, cuma, cumaya, caniye gidip giriyor o mürit olan zat. Ee, Tabi terdez hemiz daha inmedi, terdez tatlış vaziyetteyken şöyle bir imama bakıyor, bir de cuma namazı iç ezanı okuyan müezzine bakıyor ve milletin içerisine ayağa kalkıyor, diyor ki Cema, cema deve, affedersiniz, deve hutbe okuyor, manda ezan okuyor diyor, deve hutbe okuyor, dedi, manda ezan okuyor diyor. Millet vay ulan seni gibi falan buna ağzını yazın, çok ağzını burnunu dağıtıyorlar. Geliyor tepkiye. Şey, Efendi bakıyor ağzı burun sarmadan oldu. kameraman içerisinde. Ne oldu oğlum sana? Efendim bu sayıslar, baba diyor, böyle böyle oldu diyor. O hal diyor, canetli benden diyor. Yetikleri camiye gönderin. İmam şöyle bir teveccü ettin. İmam, imam değil bir teve. Müezzine baktın, müezzinde sahip olduğu karakterle manla diyor. Ve ben de kapsın, millete bir iyilik yapayın. Dedim ki, cemaat, teve hutsu okuyor o günlerde. Manda yukarıdan okuyor, dedi bu hale koydu diye. Ondan sonra Şeyh Efendi duydu ki, bir daha işime karışmadı. Bir daha işime karışmadı. Bir daha, işime karışmadı. Bir daha işime karışmadı. Yani işte ben nazı ettim, son yolun sağında ve sonunda insanlar ayağa kalkıyor. Niye bunlara falan vermiyorsunuz? Ağzını, tamam mı? Ağzını. Bir mesela Efendinin yanında Efendiden teveccüz bekledi. ''Aa işte bana bir zarf bak baksa, bana bir yaptır, falan filan. Bana bak, daha içeri girmeden fotoğraflar gidiyor ki de. Sosyo'ya bakıyorlar. Efendim ilk defa Azerbaycanist o taraftara Türkiye Cumhuriyeti'ne gittik zaman Abdülhali Bülduhani Kütüle Sürr'ün tadını ziyaretten, e, zuhuratta, dendi ki Abdülhali Bülduhani'nin Kütüle Sürr'ü bizzat kendi söyledi. İmam-ı Rabbani'yi 250 gün önceden terbiyeden eden daptır, Adı dedi ki, ''Kim, tarikat dersleri ne kadar ki İsmam gösteriyor?'' ''Raporlar bize geliyor.'' diyor. ''Ders yapan, yapmayan, dersi bir kralan, tarikatı bir kralan Raporları her gün aynen geliyor.'' ''Takip var, takip! Takip var, takip!'' Burası onlarla şu an hafada dolu ki, o kadar dolu ki, o kadar dolu ki. Burada konuşan insanlardan zam beklemeyin, burada konuşan insanlardan iskonto beklemeyin. Şu kitabın karşısında konuşan insanlara böyle bir tesliyet verilmedi. Hatta kendimizden bile bir şeyler söyleme, yetmişliğimize bize veriler. Çünkü söylenecek her şeyi onlar söyledi. Onlar kendimizden çok daha kuvvetli savunuyorlar. Ama gel diyor ki, ne safhalar kırıyoruz, ne kiremizler kırıyoruz. En sevdiği işin kabuğunu, en işin vekisini elde eden insanlar kim? Ulema-i Rasihun. Şahin Aşmen Kudret Sırrıo'nun ve dünyaya, ben onu terbiye etmek için göndereceğim diye ne tepkiş oldu? Ayrıca Paris'te Kudret o başkul hitabında diyor ki, ee, bütün ilimlerle mücahdet olan yani şeriatın hem suret tarafına hem hakikat tarafına hem müteşabi ayeti hem muhkem ayetleri işin hem kabuğunu hem özünü bir hakikati ihraz eden, elde eden alim alim-i rafih peki e, alim bir yüz yılda bir tane ya gelir ya gelmez diyor Hacı Fahriş'e Kudüs'e Sözü'nü ülketin muamelesi bu insanların kontrolünde, bu teriye insanların deki denetiminde de bu günlere intikal eden İslam ya da bu insanlar, bir yüzlülar boyu bunlarla teselli buldu. Aaa İsmaila'ya gittin işte geçen pazar sabahı. Hoca tuttu işte ulemay zahir dedi. Yoksulun ulemayi rahip dedi. Şu alim bu alim vs. Dünya aldı başını gidiyor. Amerika bir işte, işten işte yanıyor tutuşuyor. Amerika bazıları götürüyor. Her taraf olup olup kan akıyor. Yok efendim işte senden birinci hoca kuşluk namazından bahsetti. Ödürü de çiftçi bir bahsetti. Bu İsmaila ikni, e, iksaniyeti öldürüyor. böyle şöyle yapıyor böyle yapıyor. Bu laflar...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 Kalitesi ne? Adam onu anlatıyor Oğlum, onu Şimdi herkes belki yani Mevzuun alim oldu çıktı Hüday-i Nabit diyor İbni Buyurduğu gibi yani ekilmeden Bakım yapılmadan biten otlara Pıtraklara Hüday-i derler Şimdi Hüday-i gibi mesela Alim ulema, Al Muhammed'in Hali, Al Muhammed'in Hali, önce Önce bahsettiği tarzda Alim lazım, alim Alim lazım, alim Alim lazım alim. Böyle yüz yıl da var ya yüzyılda yıl da yine şu gerçeği anlamayacak kadar saklanmış insanlar ne kadar çok ortalıkta ne kadar çok ortalıkta Mevlana Celaleddin Rumi kuldi desturlu kat'at'l-mübtelon ayeti üzerine bir hafta konuştu. Kat'at'l-mübtelon üç kelime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 Erzurumda Solakzade Mehmet efendi, benim hocamın hocasıdır kendisi. Hallemed'i insandı. Solakzade Mehmet efendi, Vala Camii'nde bir hafta ''Ya Arzublai ma eki ve ya sena ve ahli'' ayet -ay üzerine konuştu. Bir hafta, bir hafta, bir hafta nedir o? Cenab-ı Celle Celal noh bitiriyor, bitirirken de ki Ya arzıblei ey yeryüzü, ey toprak sen üzerindeki suyu yok ve ey gökyüzü sen de suyunu tut ey yeryüzü, ey toprak suyunu yok bitir bu işlemek istiyor ve ey gökyüz sen de suyunu tut, bir daha da yağdırma Siz bu ayet bir hafta konuşuyor Evlâna Celâtu Rûmi Kuddîs-i babası, ve evet. avvalet Kuddîs-i bir hafta sadece vel asrıdaki Vav'u konuşuyor. Bir hafta vel asrıdaki Vav'u konuşuyor. Bu nedir bu? Bu Nasıl ilindir peki bu? Kafası almayan basmayı hinkâr ediyor. İnkar şimdi en kuvvetli ilim oldu. Halbuki insan ikrarla yola çıkmalı. Anlamadığın, bilmediğin şeyi önce ikrar edersin. Bir sırada mecalin varsa, kuvvetli bir insan delillerin varsa o zaman kardeş çıkarsın. Eee şimdi inkar moda oldu. Kafasına yaktım Al, ya, Kafa mı var o kardeşim ya? Ondan sonra inkar, şu vesa, inkar moda oldu. Arabun dediği gibi haliftir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 Arabinin bir tanesiyle zemzem kuyusuna düşmüş, affedersiniz, meşhur olmak için. Şimdi peki bilmeyen de atıyor tutuyor. Ayetten anlamayan da konuşuyor. Hadisten anlamayan da konuşuyor vesaire. i̇bn Esir'in Menar-ı Zail diye bir kitabı vardır, iki cilttir. Neticede adam, Resul-i Ekrem S.A.V.'nin hadislerinde anlaşılması son derece ritkli olan, zor olan kelimelerin ciltiyle uğraşıyor. Ulemanın kebikleri eridi bitti peki. Bu adamlar bir şey görmedin peki. Onun için bu insanlar hakkında ileri geri kımır konuşmaktansa dilimi koparayım peki bu benim için daha büyük bir şereftir. Ama tabi artık İslamiyetin diye yaşaması senin benim insafıma kaldı. İnsaf edersek ne hale? Mevlana C.R.R.U.B.K.U.T.S.E.Z.O'nun bir müridi vardı. Molla şems diye. Diyor ki resul Ekrem sağ vallâsallâmi rüyamda gördüm diyor.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 Yani ben anamdan, doğandan beri e, kitaplarla uğraşıyorum. Milletin e, meselelerine tesla vermeye çalışıyorum. Ve insanların peki dertleriyle, sorunlarıyla uğraşıyorum. Eğitimden kalem düşmedi, yazıyorum, çiziyorum. Benim diyemine peki bu kadar peki hizmet ediyorum. E, nedir yani benim hatam ne oldu ya Resulallah? Selamımı almadınız diye sordum da Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resulü Ekrem sellem buyurdu ki, Evet dedi, Şemsettin evet dedi. Söylediklerim de evet. doğru. Hepsi doğru. Anandan, doğandan beri Kur'an'la uğraşıyorsun. Tekidenin sözlerini uğraşıyorsun. Kitapları deviriyorsun vesaire. Hepsi doğru. Fakat bizim kardeşlerimize inkar, inkar gözüyle bakıyorsun diyor. Kim bunlar? Ulema-i Rasifun. İşin hem kabuğunu hem özünü bilen Mevlen has dostları. Tamam. Eyvallah. Elimine bir şey istemiyorum diyor ya. Peygamber'in sallallahu aleyhi Fakat... Sen bizim dostlarımıza inkar gözüyle bakıyorsun, diyor. Adamı işte böyle bitiriyorlar, tamam mı? Allah Celle Celaluhu bu hallere düşmekten bizleri makrını mahfuz eyledir. Amin. Hücbuddin Terim'in efendim Risale-i İstifat anlatıyor bunu. Ne kadar teşhidemiz bir şey bu. Navlaner Celle Celaluhu oğlu vardı Alaeddin. Bir de Sultanul Eret vardı. sultanlar aynı zamanda kalifetidir. Onun hanımı da belki idi. Anadolu'nun yarısının tarikatını bu kadın idare ediyordu. Fatma hanım. Evet. Mevlana Celettin Rumi Kudüs'ün oğlu Aladdin, Konya Karaman'da yatıyor. Babasını sevmezdi. Yok işte, bu ilimler, şu ilimler, bu tarikat, marikat hep böyle yamuk yumuk giderdi böyle. Ve Mevlana Celettin Rumi kendi oğlunun cenazesini kırmadı. Kendi oğlunun cenazesini kırmadı. Kendi oğlunun cenazesini kırmadı. kırmadı. Efendi'nin bir sözü vardır.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 ve'l ulema'yı râsıkhûn, ulema'yı râsıkhûn, Cenab-ı beynel hem teki kabuk hem közü elde ediyorlar. ve'hâzû mecmûhâ surat-i ve afikâtihâ Bunlar, şeriatın hem surat tarafına hem afikât tarafını elde etmiştir. Mehmet Savaş Hoca, Allah uzun ömürler versin. Bugün derste demişti ki, Hanefi mezhebinde bulunan fukaha'nın yüzde doksan Hanefi fukuhasının yüzde doksan beşi Ehl-i Tarif'tir, peki bir dersi vardır. Ali-i Zade, e, tefsir sahibi o büyük allave, Mevlana Kalbi Bağdadi'nin mürididir. İbn-i mesela, Hanefi fukuhasından en güçlü ulema adamdır kendisi. Ve son hayatı Mevlana Halit'le beraber geçmiştir. Mevlana Halit'in bazı yaşında defat etti. Ama kendisinden yaşlı olan binlerce insan ona intisap etmiştir. Ne özetliği şey vardı ki. Hatta ulema diyor ki yani Şerül Hakkayet'in haşiyesi hayaliye yazmış olduğu haşiyi -ha okuyanlar bu adamın bu adamın ee, ne denli ilim sahip olduğunu anlar. Ama o yazmış olduğu kitabı anlayan kim diyorlar? İşin hem zahir tarafı hem de batın tarafında bir numara. Karnakşı ben Kudüs Sırrıo'nun ve damadı, aynı zamanda Halidesi Alaübz bin Attar Efendi'dir. Osmanlı medreselerinde 600 sene kitabı okunan, şer-i okunan Seyyid-i Şerif Gülcani, ona imtisab etmişti. İnsanlar, insanlar Allah'ı Seyyid-i Şerif Gülcani'nin kitaplarıyla tanıyorlar. Hala kitaplara başlıkıyor, bir numara. Kendisi 25 yaşındayken yetmiş yaşında tabitin tarttazaneyyi münazara, elin münazar da maddebeək kadar bir güç ilmi vardı. yaş 25 rakibi yet yaşında. Onu bile mağlı ve ilmi tartışma. Seyyid-i Şerif diyor ki ben tamam kitaplar var, şunlar var, bunlar var vesaire her şey güzel diyor ama diyor ben Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, ben Allah'ı ve Allah'ın meram ve maksatına maksadına Alaeddin Attar Efendi'ye imtisab ettikten sonra öğrendim diyor. Bak nasıl bir acı veriyor ey Lullah. İmam-ı Rabbani Kudüs'ün bir satır var orada diyor ki Allah Celle Celaluhu en iyi anlatan, Mevla'yı en iyi tanıtan yazıyla, kitapla en iyi tanıtan Celalüb'in Devvanidir diyor. <gülüyor> Celalüb'in Devvanidir Osmanlı medreselerinde uzun yıllar okunmuştur. Hakayeti bir numara, müştehittir kendisi aynı zamanda. Sultan diyor ki Genel Bay Celle Celaluhu anlatmakta Celalüb'in Devvan'i bir numara diyor. O kadar yani güçlü bir alim. Fakat bununla birlikte yine Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispatla Mevla'yı izah etmekte yazmış olduğu kitap hakkında ulema diyor ki şu satırdan şöyle konuşsaydı daha iyi olacaktı. Şu satırdan şöyle konuşsaydı daha iyi olacaktı. Şurada söyleseydi belki daha iyi olacaktı diye cevvani ulema tenkit etti. İmam Rabban diyor ki, Kutlisi Turur. Ya bu Mevla'yı biz nasıl tanıyacağız diyor ya? Vallahi nasıl tanıyacağız ya? Bu işin fiiri üstadı Devvani diyor. Devvani yazdığı kitapta diyor, yine sen kitapta ne yapacağız diyor peki. Ama Rasulani diyor ki gel gel gel, gel bu tarafa gel bir tarafa. İşte bir de bir elit, kalikat yoluyla, tasavvuf yoluyla, bu hususi meslekle gelmeden evlaya gelin diyor. Burada diyor kesinlikle, kesinlikle şüphe, zan, vay şöyle olsaydı böyle olurdu, vay böyle olsaydı böyle olurdu diye böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın izniyle otobandan bu sünne riayetle tarikat yerine getirirse Mevla'ya ulaşırsınlar. Mevla'yı tanırsın dedi. Sultan! Sultan! Sultan! Sultan! Buralara, buralara, buralara yine ilmi zahiri elde sonra geliniyor. İmam Rabbani bu kendisi okuduğu kitapların mislisi var bende. Okuduğu kitapları çok güçlü. Çok güçlü, çok güçlü. Bak o oradaki ciddiyet, oradaki birikim, onu nereden nereye getirdi? Müteşabbihatta mana vermekte kendisi büyük numara ulema sınıfındandır aynı zamanda. Allahu Teala maktel naramını gizliyor, Sultan diyor ki buradan nevlerin burası bu. Nasıl? yani sanki Lat e, keşfüvalar temsil, nevler burada oturuyor, o da onun sol tarafında, sağ tarafında oturuyor, nevlerine Cenab-ı Celle, Celle buyuruyor ki. Memrebbani kulum Ahmed el Faribistargani, "Bu ayet ki benim maksadım muradım budur." diyor. Mevlana'nın hak ve özel dostlarına Cenab-ı Hakk'ın özel ikramıdır bu. Ne yani, bir tane değil, iki o mana ihtimal olan ayetlerdeki sırrı, Allah'ın maksitlerini aramını sızdırması Allah'ın en büyük bir ee... nimeti oluyor Abdülfes Tavukuz'ca Allah gani gani rahmet eylesin. 3 sene önce defat etti. 29 bin cilt'lik bir kütüphane bıraktı. Elinin altında karıştırdı uğraştırdı kitap 29 bin. Nasır bin ee, ilmi gene hakeza öyleydi. Konuştuğu zaman 400 bin cilt kitabı sırtına alarak konuşuyordu. İmam Mehlebi konuştuğu zaman 600 bin cilt kitabı olarak konuşuyordu. Sen veya ben fark etmez. Şimdi işte ne yapacağım bu kadar kitabı? Ne haber Her tarafı kitap doldurdum bilmem ne. Bu söz var ya, bu söz. Bu söz var ya, eğer amay maksadıyla bilinçli olarak söylüyorsa insan dinden çıkar. Dinden çıkar. Ağzımıza sahip olalım. Ağzımıza sahip olalım. Ağzımıza sahip olalım. Amin. Vel kitabim ubin. Bak Rabbim ne söylüyor? Her şeyi apaçık ortaya koyan kitaba yemin olsun. Allah kitaba yemin ediyor. Sen kitap okumuyorsun. Sen kitap almıyorsun. Sen kitap alana. Peki, istihdavari bakıyorsun. Tahkim ediyorsun mu? Seni gibi seni. Seni gibi seni. İlmi sahip kitap Hocanın eli ayağı kitaptır. Ama şimdi kitap diyecek en büyük hakkımız olmuş sanki. Bu ne ne kitaplar katlamı yapıldı. Hey gibi hey. İlmi yani zahir tarafı gitti, ondan sonra ne ulema-i kaldı, ne ulema-i rasifun kaldı. Bak böyle, şoban ölmüş, davar sürüp böyle işte başı baş kalmış gibi, bir halimiz var, bir halimiz var. Kimse, kimse bu ulema-i zahir zafer zaferi beklemesin. İslam'ın ayağa kalkmasını beklemesin. İki şeye sahip olduğumuz zaman biz ayağa kalkacağız. Birisi birinci madde birisi mana yine gölbe atan Geyikli Baba öyle diyor. Orhan Gazi, Gazi burada savaşında Bursa'yı fet alamadı. Alamadı. Geyikli Baba efendimiz Orhangaz'a eee aldı, git onlara yardım etti yani. birlikte de birlikte ile birlikte efendim daldı Bizans'a savaşa ve nihilinde Geyikli Baba'nın himmetiyle Bursa fet edildi. Sonra Tanışlar Orhan Gazi ile yine ki tavsiyeleri yaptı vaaz etti sonra Engazi'den ay çekemez de işte, benden bir şey istiyor mu yaptı sağmalar razı olsun yok bir şey iste benden dedi. dedi bana yine ormanlarından birine bir yer ver dedi Başka bir şey istedim dedi. Derdim Orhan Gazi rahmetullahi <gülüyor> aleyhcele. Sonra Geçin vardı esselamu aleyküm. Dedi. Giderken Orhan Gazi arkadan koştuk peşine. Baba babacım babacım dedi. Babacım babacım bir şey, bir şey soracağım dedi. E, bana bir cevap veremişsin dedi. Benim devletim bu Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti ilelebet kıyamete kadar ayakta kalması için ne yapmam lazım benim dedi. Neye sahip olmam lazım. Geçin baba dedi ki evladım Evladım yiğidinle, yiğidinle uyuyan Evladımın iki şey sahip olacaksın Bir, maddede bir numara olacaksın İki, manada bir numara olacaksın Yani maddede dinle, Para Para, para, para gücümde güçlü olacak Mana ne? İlim, irfan, manevi yav İkisinde güçlü olacaksın Birisinde güçlü oldun ya devletin gider Geyikli babam, ah geyikli babam